Üçüncü Ünvan Dünyayı Tanımak Dünya ahiret duraklarından biridir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen! Sen bil ki dünya ahiret duraklarından bir duraktır. Bu menzilde yürüyen kimselerse bir din yoludur. Dünya durağı çöller içinde kurulmuş bir süslü pazar yeri bir çarşıdır ki Hazreti Allah'ın yakını olan konuklar rızıklarını orada bulur. Çadırlarını orada hazırlar ve işlerini orada tekmil ederler. Oradan Hazreti Allah'a gamsız, tasasız, üzünsüz giderler. Sen bil ki ölümden önce yaşanan yere dünya denir ki bir gün yok olacaktır. Ölümden sonraki süresiz yaşayışa da ahiret denir ki işte o yer baki'dir, daimidir. Dünyaya gelmekten maksat, ahirete rızık toplamak, bilgi ve taat ticareti, alışveriş yapmaktır. Çünkü insan yaratılışının başlangıcında amellerden noksan ve mükemmellikten uzak hal olunmuştur. Lakin yüce bilgi edinmeye ve saadete ermeye kabiliyeti kılınmıştır. Ta ki cismani alemdeyken ruhani alemi görsün, nereden geldiğini, ne hizmet için geldiğini ve tezce uzun süre kalmadan gideceğini anlasın ve ona göre hazırlansın. Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen! Sen bil ki insanın dünyada şeye ihtiyacı vardır. 1. Bir, birisi kalbi helak olmaktan, manevi ölümden saklayıp onun gıdasını elde etmek ihtiyacıdır. Kalbin gıdası ise marifetullah, Allah'ın bilgisi ve muhabbetullah, Allah sevgisidir. Çünkü herhangi bir kimsenin tabiatı neye meylediyorsa muhabbeti ona göre olur. 2. İnsanın dünyada muhtaç olduğu ikinci şey de bedenin sağlığını korumak ve ona gerekenleri ayeti göstermektir. Çünkü kalp ancak beden denen kalıpla gün sürer. Beden kalbin bineğidir. Mesela deve, hacıların bineği olduğu gibi. Hacı kendisini Kabe-i Muazzama'ya selametle götürebilmesi için ona ot ve su vermek, gıdasına ihtimal göstermek mecburiyetindedir. Çünkü onun üstüne binecek, hac farizasını, ibadet alışverişini yapacak, yolculuğunda huzur içinde olacaktır. Ama devenin de bakımı yeteri kadar olmalıdır. Ne çok ne az. Çünkü binicisi olan hacı, gece ve gündüz kendisini devenin hizmetine verirse ve bütün sermayesini devenin otuna harc ederse, menzili olan Kabe'ye varamaz. Hacılar kafirisinden ayrı kalır, pazarsızlıktan iflas eder, hac yolculuğunda da ziyan eder, pişmanlık duyar, zararı da sonsuz olur. İnsan da böyledir. Eğer varını yoğunu, gününü gecesini bedenin bakımına ve kalıbı korumaya sarfeyler ve Ömür sermayesini yeme içmeye ayırırsa saadet menziline, mutluluk durağına erişemez. İşte bu hale düşünce bedenin dünyada üç şeye ihtiyacı vardır. Bunlar da yemek yeme, su içme, giyim. 3. Oturulup barınılacak yer İşte beden bu üç şeyin aracılığıyla tehlikelerden ve ölümden yok olmaktan kurtulur. Ama bedenin beslenmesi de haddini aşacak olursa beden helaki yüz tutar. Ruhunsa aksine gıdası ne kadar çok olursa içi o kadar güzel ve sağlığı o kadar güçlü olur. Allahu Teala Hazretleri yemek, içmek, giyim, kuşam ihtiyacı için şehveti mamur etti. Ta ki beden bineyi açlıktan, sıcaktan ve soğuktan helak olmasın. Lakin şehvette aşırı gider de yeteri miktarda kanaat etmesi, o zaman o beden bineği, ömrünü sadece yeme içmekle geçirmek ister. Bu yola düşünce Hak Teala nefsi aklı yardımcı etti. Ta ki şefet haddi aşmasın, azmasın diye. Akıldan başka Allah'ın elçileri dilleriyle gönderdiği şeriatların maksadı da şefetin hudutlarını tayin etmektir. Şehvet, yaratılışta verilmiş, akıl ve şeriat ise sonradan gelmiştir. Bunun için daha güçlüdür. Fakat akıl ve nefis şeriatin hükmüne girdikleri anda ikisinin hükmü üstün gelir. Allahu Teala'nın lütfu ve hidayeti, ''Benim rahmetim gazabımdan daha fazladır.'' diye buyurduğu gibi yardıma erişir. Ey aziz kişi! Dünyanın örneği bir cadı kadındır. Bir sihirbaz güzeldir ki daima senin yanında kendisini gösterir. Senin yanında oturur, sende karar kılar. Oysa senden daha iman bir şeyler kapmaktadır. Güzel sıfatlarını azar azar silmektedir. Ama senin bu kapmalarından haberin yoktur. Bilmezsin, gölgeye baksan o da daima hareketsiz, durgun gibi görünür. Oysa hep o hareket halindedir. Devamlı ya ya uzamaktadır. İşte böyle ömürde bir bir akar su gibi hiç durmadan akar ve gider. Sense onu duruyor sanırsın. Onunla birlikte olmak, aynı yerde karar tutmak istersin. İşte dünyanın misali böyledir. Ey aziz kişi, dünya öyle bir büyücüdür ki sana dostluk gösterir, sevgi, muhabbet sunar ta ki kendine aşık ettirir. Kalbini kendine meylettirince de senden yüzünü çevirerek seni öldürmeye niyetlenir. Dünyaya ikinci misal, işte dünyanın yine bir örneği budur ki bir koca karıya benzer. Halkı güzelliğine, süsüne ve sevgisine bağlar. Sonra da buyur evimize gidelim der. Oluslar çıkar, evine götürür ve kendisine aşık ettiği kişiyi evde öldürür. Dünyaya üçüncü misal, dünyadan bir başka örnek daha verelim. Ey aziz kişi, dünya şu hileci kadındır ki dış görünüşü, süsleri, belasını, mihnetlerini saklar. Bu güzellik altında gizler. Cahiller, bilgisizler bu dış görünüşe bakıp gurura kapılsın ve kendisine meftun kalsınlar ister. Evet, dünya bir cadolot kadın gibidir ki boyuna güzel elbiseler, göz alıcı entariler ve ipekli kumaşlar giyer. Başına çok güzel çarşaf örtünür. Dileği kendisine uzaktan bakan, süslerini süzen her kişiyi kendine aşık etmektir. Vaktaki o kişiyi kendisine aşık eder, onunla çiftleşmek ister, başından sözlerini, sırtından elbisesini soyar, o saklı olan kusurlarını, ayıplarını ortaya çıkarır, işte o zaman o aşık bunları görür, şaşkınlığa uğrar, ebedi pişmanlık duyar. Nitekim haberde bildirilmiştir ki ahiret gününde dünyayı kara yüzlü bir kadın şeklinde mahşer yerine götüreceklerdir. Gökyüzü sarkık dudaklı, çirkin yüzlüdür. Mahşer halkı onu görünce Allah korusun derler. Bu ne biçim çirkin, yüreği tiksindiren aşağılık kimsedir ki yüzü ruha azap vermektedir. Bu soruyu soran mahşer halkına şu cevap verilir. İşte bu o dünyadır ki onun yolunda birbirinize düşman kesilip birbirinizi öldürmeye kalkardınız. Bunun için Allahu Teala'ya asi olurdunuz. Nice türlü kötülüklere fesada el atardınız. Sonra Allahu Teala'nın buyruğu der ki, bu ihtiyar kadını onu isteyen aşıklarıyla birlikte cehenneme sürünüz. Dünyaya dördüncü misal. Ey aziz kişi, dünyaya bir örnek daha verelim. Dünya yaratılmadan önce zamana biz ezelderiz. Bir kimse ezele bir bakış atsa ve dünyada faniliğinin sonuna erince ki ona da ebed denir, bir de ebede baksa anlar ki dünya bir viran konaklama yeridir, misafirhanedir, gelen konuklara bir vasıtadır. Onlara yararlı olmak, hizmet etmek için kurulmuştur. Hatta kendisi de bir konuktur ki dünya evinin tekkesine inmesinin sebebi ahiret yolu azığını alıp şefkati bir arkadaş bulmak içindir. Ey aziz kişi, sen bil ki ruhlar alemiyle ahiret arasında birkaç durak vardır. İlk durak beşiktir, en son durak da kabirdir. Arasında birkaç durak vardır. Her geçen ay bir fersahlık yoldur. Her geçen gün bir mildir. Her nefes alışta bir adımdır. Yaşama saatleri bir akarsu gibi akıp gider. İnsansa büyük gaflet içinde yuvarlanır. Kendisinin dünyada hep aynı kararda kalacağını sanır. Dünya işleriyle, dünya metanını onarımıyla uğraşır. Ömründen yarım saati gibi zaman için bile güvenliği olmadığı halde kalkar, nice yıllar dünyada kalacakmış gibi dünya hazırlığı görür. Ahirete göç hazığının hazırlığını yapmayı hatırına bile getirmez. Dünya işlerinin hangisi iyi, hangisi kötüdür? Ey aziz kişi, sen bil ki dünyada olan işlerin kötü veya yerilmiş olduğunu sanma. Çünkü dünyada nice şeyler vardır ki beğenilir. Bunlar da bilgi, ibadet gibi ruhun kötülüklerle mücadelesi, maddi manevi dünya perhizleridir. Yeteri kadar yeme ve içme, giyme, nikah, bir yerde konak tutma ve başka dünya ihtiyaçları dünya levazımından sayılmıştır. Ama bunlar da ahiret ve ilim yoluna yardımcı olduklarından ötürü tümü önemli ve gereken işlerdendir. Bilgi lezzeti, ibadet lezzeti, yalvarma, dua lezzeti, Allah'a dostluk lezzeti hepsi dünyadandır. Ama ahiret içindirler. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Mal ve evlat dünya hayatının zinettiridir. Baki kalacak güzel işlerse hem sevap olarak hem hayır olarak Rabbinin indiğinde daha hayırlıdır. Kehf Suresi 46 Dünya lezzetlerinin hepsi kınanmış ve yirilmiş değildir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri şöyle buyuruyor. Dünya ve onun içinde olanlar lanet almışlardır. Ancak Allahu Teala için yapılan zikirler ve yapılan işler makbuldür.